Risale-i Nur'un vatana, millete ve İslamiyete büyük hizmetini kabul ve takdir eden başvekil Adnan Menderes'e, üstadın yazdığı bir mektup. Bismihi Sübhane! Ben çok hasta olduğum ve siyasetle alakasız bulunduğum halde, Adnan Menderes gibi bir İslam kahramanı ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için, o suri konuşmak yerine, bu mektup benim bedelime konuşsun diye yazdım gayet kısa birkaç esası İslamiyetin bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum. Birincisi İslamiyetin pek çok kanunu esasisinden birisi "Valateziru vaziratun mizra ukhra" ayeti kerimesinin hakikatidir ki birisinin cinayetiyle başkaları akraba ve dostları mesul olamaz. Halbuki şimdiki siyaseti hazıra da particilik taraftarlığı ile bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni gıybetler ve tezzifler edilip bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele-i mecbur ediliyor. Bu ise hayatı ictimaiyeyi tamamen zîr ü eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve Mısır'daki hissedilen hadise ve buhranlar, bu esasdan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil. Bize nispeten pek hafif, yüzde bir nispetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa pek dehşetli olur. Bu tehlikeye karşı çareyi yegane, uhuvvet İslamiye'yi ve esas İslamiyet milliyetini, o kuvvetin temel taşı yapıp, Masumları himaye için canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lazımdır. Hem emniyetin ve asayişin temel taşı yine bu kanunu esasiden geliyor. Mesela bir hanede veya bir gemide bir masum ile on cani bulunsa, hakiki adaletle ve emniyet ve asayiş düstü esasisiyle o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için gemiye ve haneye ilishmemek lazım, ta ki masum çıkıncaya kadar. İşte bu kanunu esasiyi i Kur'ani hükmünce asayiş ve emniyet-i dahiliye ilişmek, on cani yüzünden 90 masumu tehlikeye atmak gazab-ı ilahiyenin celbine vesile olur. Madem Cenabı Hak bu tehlikeli zamanda bir kısım hakiki dindarların başa geçmesine yol açmış, Kur'an-ı Hakimin bu kanunu esasisini kendilerine bir noktayı istinat ve onlara garazkarlık edenlere karşı siper yapmak lazım geldiğini zaman ihtar ediyor. İslamiyetin ikinci bir kanunu esasısi şu hadisi i şeriftir. Seyyidül kavmi muhum. Hakikatiyle memuriyet bir hizmetkarlıktır. Bir hakimiyet ve benlik için tahakküm aleti değil. Bu zamanda terbiyeyi İslamiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zafiyetiyle benlik enaniyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkarlıktan çıkarıp bir hakimiyet ve müstebidane bir tahakküm ve mütekebbirane bir mertebe tarzına getirdiğinden abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi adalet olmaz, ile de bozulur ve hukuku ibad da zirüber olur. Hukuku ibad hukukullah hükmüne geçemiyor ki hak olabilsin. Belki nefsani haksızlıklara vesile olur. Şimdi Adnan Menderes gibi İslamiyetin ve dinin icaplarını yerine getireceğiz diye ve mezkür iki kanunu esasiyeye karşı muhalefet edip tam zıttına olarak iki dehşetli cereyan gayet büyük rüşvet ile halkları aldatmak ve ecnebilerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetlidir. Birisi birinci kanunu esasiyeye muhalif olarak bir cani yüzünden kırk masumu kesmiş, bir köyü de yakmış. Bu derecede bir istibdad mutlak her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hakimiyet suretinde rüşvet vererek dindar hürriyet hücum ediliyor. İkinci hücumda İslamiyet milliyete kutsiyesini bırakıp evvelkisi gibi bir cani yüzünden yüz masumun hakkını çiğneyebilen, zahiren bir milliyetçilik ve hakikatte ırkçılık damarıyla hem hürriyet perver, dindar demokratlara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara, hem hükümet aleyhine, hem biçare Türkler aleyhine, hem demokratın takip ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli faydeden bin defa daha ziyade hakiki kardeşleri, düşmanlığa çevirmek gibi aciip tehlikeyi, o sarhoşluğuyla hissedemiyor. Mesela İslamiyet milliyetiyle 400 milyon hakiki kardeşin her gün Allahumma ufilil mu'minin ve al mu'minat duaı umumisiyle manevi yardım görmek yerine ılkçılık 400 milyon mübarek kardeşleri 400 serseriye ve la ubali'lere yalnız dünyevi ve pek cüz'i bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike hem bu vatan'a hem hükümete hem de dindar demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir ve öyle yapanlar da hakiki Türk değillerdir. Necip Türkler böyle hatadan çekinirler. Bu iki tayife her şeyden istifadeye çalışıp, dindar demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştırıldıkları meydandaki âsâr ile tahakkuk ediyor. Bu acib tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı, 40 sahabe ile dünyanın 40 devletine karşı meydanı muharezaya çıkan ve galip eden ve 1400 sene zarfında ve her asırda 300-400 milyon şakirdi bulunan hakikati Kur'aniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevi ve uhrevi saadet ebediyenin zevklerine o cazibedar hakikatla beraber noktayı istinat yapmak o mezkür muarızlarınıza, ve hem dahil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lazım ve elzem ve zaruri bir çare yegadir. Yoksa o insafsız dahili ve harici düşmanlarınız sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve eskilerin de cinayetlerini ilave ederek başkaların başına yükledikleri gibi size de yükleyecekler. Hem size hem vatana hem millete telafi edilmeyecek bir tehlike olur. Cenab-ı Hak sizleri, İslamiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkür tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz yapacağınız hizmete ve mezkür hakikatı kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz. Üçüncüsü, İslamiyet'in hayatı içtimaiye dair bir kanunu esasisi dahi bu hadisi şerifin el mu'minul il mu'mini kel bunyanil marsus yeshudu ba'duhu ba'dan hakikatıdır. Yani Haric'teki düşmanların tecavüzlerine karşı dahildeki adabeti unutmak ve tam tesanüt etmektir. Hatta en bedevi tayfeler dahi bu kanun esasinin menfaatini anlamışlar ki haricte bir düşman çıktığı vakit o tayife birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde o dahildeki düşmanlığı unutup haricteki düşman defoluncaya kadar tesanüt ettikleri halde binler teessüflerle deriz ki benlikten, hotfürüşluktan, gururdan ve gattar siyasetten gelen dâhildeki tarafkirâne fikriyle kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak, muhalifine melek yardım etse lanet edecek gibi hadisatlar görünüyor. Hatta bir salih alim fikri siyasisine muhalif bir büyük salih alimi tekbir derecesinde gıybet ettiği ve İslamiyet aleyhinde bir zındığı, onun fikrine uygun ve taraftar olduğu için. Hararetle senâ ettiğini gördüm ve şeytandan kaçar gibi 35 seneden beri siyaseti terk ettim. Hem şimdi birisi hem Ramazan-ı Şerife hem şairi İslamiye'ye hem bu dindar millete büyük bir cinayeti yaptığı vakit muhaliflerinin onun o vaziyeti hoşlarına gittiği görüldü. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi dalalete fıska zulme rıza da fısktır, zulümdür, dalalettir bu acib halin sırrını gördüm ki, kendilerini millet nazarında ettikleri cinayetlerinden mazur göstermek damarıyla, muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha cani görmek ve göstermek istiyorlar. İşte bu çeşit dehşetli haksızlıkların neticeleri pek tehlikeli olduğu gibi, içtimai ahlakı dazi zir -ü zeber edip, bu vatan ve millete ve hakimiyeti i İslamiye'ye büyük bir suikast hükmündedir. Daha yazacaktım fakat bu üç noktayı esasıyeyi şimdilik dindar hürriyet perverlere beyan etmekle iktifa ediyorum. Sayit Nursi. Adnan Menderes'e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimai hayatımıza ait bir hakikatin haşiyesini takdim ediyoruz. Haşiye: Eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve suiistimalleri neticesiyle belki de tahrikleriyle zuhur eden ticani meselesini dindar demokratlara yüklememek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 bir iki saat baktım ve bunu yazdım. Sayit Nursi. Ankara'daki Nur talebelerinin bir mektubu. Aziz Sıddık kardeşlerimiz. Mektubunuzdan İslam güneşinin bir ziyasını sezer gibi olduk. Yüzlerce seneden beri insaniyet aleyhine, İslamiyet zararına mütecaviz fikir neşreden ehli küfrün tahriplerini tamir için ortaya atılan Risale-i Nur'un sizlerin mektubunuzdan. Gençlerin arasına yayıldığını sezdik. Ebedi hayat yolunun hakberest yolcuları hayali boş lafları terk edip Risale-i Nur'la küfür tohumlarını eriteceklerdir. Nur'un talebeleri ehli kalp ve imanın hakiki kardeşleridirler. Siz kardeşlerimizin mektupları bizlere hız veriyor ve verecek. Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur bize dalalette kalmanın ve küfürle mücadele etmemenin bu zamanda büyük ahmaklık olduğunu bildiriyor. Komünistliğin, anarşistliğin, masonluğun kuvvet kazandığı bir devirde, en mühim bir vazife, nur'a hizmet etmek ve rızai ilahi tahsil için onu isteyene vermektir. Bu en baş ve en ehemmiyetli, en kıymetli ve mübarek vazifemizden bizi döndürmek isteyen, en ağır hücumlar dahi, bizlerin hızını artıracaktır. Risale-i Nur bize öğretiyor ve ispat ediyor ki bu dünya bir misafirhanedir. Ebedi hayatı isteyenler misafirhanedeki vazifelerine dikkat gösterdikleri nispetle memnun edilirler. Demek ki şimdi en esaslı vazifemiz bataklıktan kurtulmak isteyen ehli dinin, karanlıktan usanmış, gıdasız kalmış kalplerin yardımına koşmak, kendimizden başlayarak nurun dellallığını yapmaktır. Bilhassa ve bilhassa şurası çok ehemmiyetli ve pek mühimdir ki, en başta ve en evvel Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak okumak ve o muazzam eser külliyatındaki Kur'an ve iman hakikatleriyle kendimizi teçhiz etmek ve bu esas ve şartlarla o harika eser külliyatını bir an evvel ikmal etmektir. İşte bu nimeti uzmaya nail olan her genç ve herkes, bire yüz, bin kuvvetinde, kendine vatan ve milletine faydalı olur. Vatan, millet, gençlik ve alemi İslam çapında hizmet edebilecek bir vaziyete gelebilir. Bunun için başta Hazreti Üstadımız Bediüzzaman ve onun hakiki ve ihlaslı talebeleri olmaya layık sizlerden dua istirham ediyoruz ki Risale-i Nur'un mecmualarını bir an evvel temin edelim, arayalım, bulalım, dikkat, tefekkür ve ihlasla okuyalım. Kur'an ve iman hizmetine bu vaziyette koşalım. Risale-i Nur'un bu asırdaki makbuliyetine işaret eden deliller fazlasıyla mevcut olduğuna göre insaf sahibi her mümin kardeşimiz onun tabii bir yardımcısıdır. Hem madem Risale-i Nur bu asra has hususiyetler taşıyor, hem madem binlerce alimlerin takdirleriyle karşılanıyor, hem madem Kur'an'ın dellallığını yapan kahraman üstad, eşine rastlanmayacak bir mükemmeliyetle, dürüst adımlarla, hakiki prensiplerle bütün hayatını iman ve islamiyete vakfetmiş, dünyevi hiçbir menfaat aramadan sırf Allah rızası uğruna çalışmıştır. Hem madem bütün kuvvetiyle nur talebeleri de iman ve İslamiyeti ehli sünnet dairesinde hizmet için hayatlarını dahi çekinmeden veriyor ve süfli menfaat peşinde değildirler, ve madem yüz binlerce nur talebeleri bütün tazik ve tehditlere rağmen bu hakikati fiilen ispat etmişler, hem her talebe bugün cereyan eden batıl felsefenin akidelerine hakiki mantıki cevaplar vermek üzere yetişmişler ve yetişiyorlar. Hem her ihtiyacımıza Kur'an cevap veriyor, onda lazım olan her hakikat sarih olarak vardır. Ve madem Kur'an en güzel şekilde ders veren Allah'ın hediyesi, bir nuru ve rahmetidir. Öyleyse bu hazine-i rahmeti ve menba-ı hakikati ders veren ve hakiki surette gençliğin ve avamın anlayabileceği bir şekilde bildiren Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle ve devamlı olarak müsait vakitlerimizi boşa gidermeden okumak ve yazmak en büyük ibadet ve zevk kaynağıdır. Hal ve istikbalin ve biz gençlerin çok leziz ve iştiyakla alacağı gayet nafi ve vafi bir ilaç ve bir tiryaktır, bir manevi kurtarıcıdır. Bu katî hakikatlar meydandayken ona bütün kuvvetimizle sarılmamak, baştan aşağı Risale-i Nur'u tetkik etmemek, alakadar olmamak ancak gafletin eseri olabilir. Hem kim hakikat peşinde koşuyorsa Risale-i Nur'dan ders alması lazımdır ve Nur yolunda giden her münevver hakiki saadete kavuşacak ve yeryüzünün mahiyetini derk edecektir diye biz Ankara Nur talebeleri dahi ittifak ediyoruz. Ebedi hayat hazinesini gösteren Kur'an-ı Hakimin nuru olan Risale-i Nur elbette bir zaman dünyayı çınlatan nurlu sesini yükseltecektir. Madem İslam alimleri hadisi şerife göre dünya ikbal ve heveslerinin peşinde koşmadıkça peygamberlerin en emin varisleridirler. Biz de Risale-i Nur'u onun tam varisi biliyoruz. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, hakiki varis olmanın esasını yaşamış ve yaşıyor. Onun karşısına çıkan körler ve sağırlar ve hissiz gafiller küçüleceklerdir. Böyle muazzam bir olgunluğa sahip olan Risale-i Nur, elbette bütün feylesofları, dünya ilim ve hak erbabını çağıracak ve her aklı selim ve kalbi kerim olan mübarek insanları talebesi yapacak. Bu da inşallah uzakta değil, yakında tahakkuk edecektir. Dünya, ekseri felsefaların ve alimlerin dediği gibi yepyeni bir oluşun eşiğindedir. Dünya nurunu arıyor. Hakikat şairi Mehmet Akif "O nuru gönder ilahi asırlar oldu yeter. Bunaldı milletin afakı bir sabah ister." diye işte bu nura işaret ettiği bugün bizce bir hakikattır. Aziz kardeşlerimiz Risale-i Nur'a layık olacak şekilde çalışmamız için bize de dua ediniz ki Ankara muhiti bizi içine alıp eritmesin. Nur her ne kadar karanlığı gideriyorsa da yine onu görecek göz, anlayacak kafa lazım. Böyle bir muhitte gözlerimize perde inmesin. Biz bi'çarelere dua ediniz. Allah hepimizi Risale-i Nur'a sarılmakla aziz dini mübinimize hizmet edenlerden eylesin. Amin. Bir kardeşimiz dedi ki Bugün sabah namazından sonra şu mısralar mülhem oldu. Kardeşlerimize bildirelim. Dinim İslam, kitabım Kur'an, imanım haktır. Bu uğurda can vermek ebedi yaşamaktır. Sizleri çok seven Ankara Üniversitesi Nur talebeleri